Kaza ve kadere rıza göstermek Kaza ve kadere rıza göstermeye gelince, onda fazla değil, iki ikna edici esas düşünün. Birinci esas, kazaya rıza göstermekte o anda ve gelecek itibariyle iki fayda vardır. O andaki faydası, faydasız şeylerden kalbin kurtulması ve az üzülmektir. Bunun için bazı zahitler, kader hak olduğuna göre üzülmek lüzumsuzdur derler. Bu sözün aslı, Peygamber Efendimiz'den gelen bir hadise dayanır. O, İbni Mesud'a şöyle buyurdu. Tasalanma, takdir edilen şey olur, takdir edilmeyen şey de sana gelmez. Bu hadis, kelimesinin az ve manasının çok derin olması itibariyle Peygamberimizin cemiyeti sözlerindendir. Gelecekteki faydası Allah'ın hoşnutluğu ve sevap kazancıdır. Allahu Teala, Allah kendilerinden razı olmuştur. Kendileri de onlardan razı olmuşlardır." buyurmuştur. Bir de öfkelenmede o anda keder, üzüntü ve sıkıntı, sonunda da faydasız olarak korku vardır. Zira kader yerini bulacaktır. Senin üzülmen ve kızmandan dolayı geri dönmez. Nitekim şöyle denilmiştir: Ey nefis, takdir edilene sabret. Takdir edilmeyenden emin olmalısın. Muhakkak bil ki Sabretsen de, sabretmesen de takdir yerini bulacaktır. Aklı olan, günah ve azapla beraber faydasız üzüntüyü gönül rahatlığına ve cennet sevabına tercih etmez. İkinci esas, öfkelenmede büyük bir tehlike, zarar, küfür ve nifak vardır. Ancak imdadına Allah'ın yetiştiği kimse müstesna. Allahu Teala şöyle buyuruyor, Öyle değil, Rabbine and olsun ki onlar aralarında kimi oraya, kimi buraya çekildikleri, kavga ettikleri şeylerden seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümlerden yürekleri hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olamazlar. Görüldüğü gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği hükme öfkelenen ve yüreğinde sıkıntı duyan kimseden Allah imanı nefretmiş ve imansızlığına yemin etmiştir. Ya Allah'ın kazasına öfkeli olanın hali ne olur? Daha önce de rivayet ettiğimiz gibi Allahu Teala kim benim takdirime razı olmaz, belalarıma sabretmez ve niyetlerime şükretmezse benden başka bir ilah seçsin buyuruyor. Denildi ki sanki Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Böyle bir adam öfkelendiği anda Rab olarak benden hoşnut değil demektir. Öyleyse kendini hoşnut edecek başka bir Rab edinsin. Bu, aklı olan kimse için ne büyük bir vaid ve tehdittir. Seleften bazısı ne kadar haklıdır? Onlardan birine, ubudiyet ve rubudiyet nedir diye sorulduğunda cevaben, Rab için takdir, kul için rıza göstermektir. Rab takdir etse de kul rıza göstermese, orada ne ubudiyet ne de rubudiyet olur. Bu esası da iyi düşün ve kendini gözet. Umulur ki Allah'ın yardım ve tevfikıyla kurtulursun. Sabra gelince o acı bir ilaç ve kötü bir şerbet olmakla beraber bütün menfaatleri cevden ve senden bütün zararları def mübarek bir şeydir. İlaç ve vasıf da olursa akıllı olan insan onu içmeye kendini zorlar. Acılık ve keskinliğine katlanır ve bir anlık acılık bir esenlik huzuru sağlar der. Sabrın sağladığı faydalar. Sabrın sağladığı menfaatlere gelince bil ki sabır 4 kısımdır. 1 Allah'a itaat etmeye sabır, 2. Günah işlememeye karşı sabır, 3. Dünyanın fuzuli şeylerine karşı sabır, 4. Mihnet ve musibetlere karşı sabır. Kul sabrın acılığına katlanır ve dört yerde sabr ederse, onun için ya ibadet ya da ibadetin mertebelerinden olan doğruluk ve neticede bolca sevap hasıl olur. Dünyada günah ve belalara, ahiretteyse zahmete düşmez. Şu anda dünya ve meşguliyetini istemekle imtihana çekilmez ve gelecekte de zulmüne uğramaz. Sonra imtihan edildiği ve kaybettiği şeyle sevabı yok edilmez. O zaman sabır sebebiyle ibadet ve güzel mertebeler, sevap, takva, züht, mükafat ve büyük sevap Allahu Teala'dandır. Bunun izahını ise Allah'tan başka kimse bilmez. Savrın zararlarını def etmesine gelince... Dünyada sabırsızlık ve onun şiddetinden, ahirette de günah ve cezasından kulu kurtarır. Eğer kul sabırda zafiyet gösterip feryat yolunu tutarsa bütün menfaatlerini kaybeder ve bütün zararlar ona yönelir. Çünkü zayıf kimse ibadet yapma meşakkatine katlanamaz. Böylece ibadet edemez ve ibadeti muhafazaya etmeye sabredemez. O zaman onu yıkar yahut ibadet yapmaya devamlı sabredemez. Şu halde doğruluğun derecesinden olan ibadete şerefli bir mertebeye kavuşamaz. veya günah işlememeye sabretmeyip onu irtikab eder. Yahut unsuz şeylere sabretmeyerek onlarla meşgul olur ya da musibete sabretmeyip sabrın sevabından mahrum olur. Bazen çok sabırsızlıkta bulunur da bununla mükafatı fevte etmiş olur. Bu halde onun için iki musibet vardır. Biri bir şeyin fevte edilmesi diğeri, sevabın ve mükafatının fevt edilmesi, kötülüklere uğramak ve sabırsızlıktır. Denilmiştir ki, musibete karşı sabretmekten mahrum kalmak, musibetten daha şiddetlidir. Elde mevcut olan şeyi götüren ve kaybedileni sana geri getirmeyen şeyde ne fayda vardır? İkisinden birini kaçırdığın zaman diğerini kaçırmamaya çalış. Şümüllü sözlerden birisi de Hz. Ali'nin birisine taziye verirken söylediği zikredilen şu sözdür. Eğer sabredersen takdir yerini alır, ecrini görürsün. Eğer feryat edersen yine takdir yerini alır, günah işlemiş olursun. Sonra derim ki sözün kısası, alışılmış alakalardan kalbi kesmek, yerleşmiş adetlerden nefsim men etmek, ismi yüce Allah'a tevekkül etmek, işerde olan tedbiri terk edip, bilmek bilmeksizin o işleri Allah'a bırakmak, nefsi gazaplardan ve nefsin daima koştuğu çılgınlıklardan onu men etmek, kötü görmekle beraber nefsi gemlemek, nefsin nefret etmesiyle beraber sabırda sebat etmek acı bir iş, çetin bir ilaç ve ahar büyüktür. Ancak bu doğru bir tedbir ve düzgün bir yoldur. Böyle bir işte güzel bir sonuç, saadetli ve mes'ud edici bir durum vardır. Şefkatti zengin bir baba, gözleri ağrıyan sevgili çocuğunu yetişmiş yaş hurma yahut elma yemekten men etse, çocuğu terbiye edecek sert bir muallime teslim edip bütün gün onu muallimin yanında bıraksa, babası onu verse ve kan aldırması için onu iğneciye götürse de iğneci kan alırken çocuğu incitse, ızdıraba düşürse, acaba baba cimriliğinden mi onu hurma ve elma yemekten men etmiştir? O adam yabancılara bolca verdiği halde çocuğuna karşı nasıl cimrilik yapar? Yoksa çocuğun babası yanında itibarım yok. O elinde olan bütün şeyleri onun için biriktirdiği halde bu nasıl olur? Ya da kızdığı için onu sert bir öğretmene teslim etmekle ona zahmet ve eziyet vermek mi istiyor? O çocuk gözünün ışığı ve kalbinin meyvesi olduğu halde böyle bir şey nasıl olur? Eğer çocuğuna bir rüzgar isabet edecek olsam bu babasına çok zor gelir. Hayır, belki çocuğun iyiliğinin bunda olduğunu ve küçük bir zahmette çokça hayır ve büyük faydalara kavuşacağını bildiği içindir. Mütehassıs ve öğüt veren dost bir doktor, çok şiddetli bir hastayı, ciğeri susuzluktan yandığı halde su içmekten menetse ve nefis ve tabiatının hoşlandığı kötü şurupları ona içirse ne dersin? Bunu ona düşmanlık ve eziyet vermek için mi yapıyor? Hayır, öyle değil. Belki o bir iyilik ve ihsandır. Çünkü o doktor yakinen bilir ki onun arzusunu bir an yerine getirmek hemencecik hayatına mal olur. Bunu men etmekte ise onun şifa bulması ve hayatının kurtulması vardır. Ey insan! Şimdi düşün. Eğer Allah Celle Celaluhu senden bir lokma ekmeği veya parayı esirgerse, sen yakinen bilirsin ki o istediği şeye malik ve onu sana kavuşturmaya da kadirdir. Cömertlik ve fazilet onun içindir. Durumunu bilir ve hiçbir şey ona gizli değildir. Yolculuk, anziyet, gizlilik ve cimrilik onda yoktur. Allahu Teala bütün bunlardan yüce ve mukaddestir. Çünkü o zenginlerin en zengini, kudretlilerin en kudretlisi, alimlerin en alimi ve cömertlerin de en cömertidir. O zaman hakikaten bilirsin ki Allah bunları senden ancak iyiliğin ve menfaatin için men etmiştir. Yoksa niçin men etsin ki? Bak ne buyuruyor. Yerde ne varsa hepsini sizin faydanız için yaratan O'dur. Nasıl men etsin ki sana kendisini tanıtma gibi en büyük nimeti ihsan etti. O böyle bir nimettir ki bütün dünya onun yanında hiçbir şeydir. Meşhur bir hadiste şöyle varid olmuştur. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Şefkati bir çoban devesini uyuz devenin çöktüğü yere çökmekten men ettiği gibi ben de veli kullarımı dünya nimetlerinden men ederim allah Teala seni bir sıkıntıyla müptela ederse, yakinen bil ki o seni imtihan etmekten müstani, halini bileceği ve zafiyetinin görücüdür. O sana çok şefkati ve merhametlidir. Hz. Peygamberin, allah Teala'nın mümin kuluna merhameti, şefkatli olan annenin çocuğuna olan merhametinden daha fazladır, sözünü duymadın mı? Bunu bildikten sonra bu istenilmeyen şeylerin ancak senin salahın için indirildiğini bilmiş olursun. Fakat sen bunları bilemezsin. Halbuki O, bütün bunların bilicisidir. Bundan ötürü O'nun, kullarının en izleri olan seçkin ve dostlarını daha çok sıkıntılara maruz bırakacağını görürsün. Hatta Peygamberimiz şöyle buyuruyor, Allah bir kavmi sevdi mi, onları bir takım musibetlerle imtihan eder. Belanın en çetini nebilere, sonra şehitlere, sonra derecelerine göre diğerlerinedir. Eğer Allah senden dünyayı men ettiğini veya sana çokça şiddet ve bela verdiğini görürsen, bil ki sen O'nun yanında aziz ve yüksek bir mertebedesin ve O seni dostlarının yoluna sevk etmektedir. Çünkü O seni görüyor ve men ettiği şeyleri de muhtaç değildir. Onun, sen Rabbinin hükmüne sabret, çünkü muhakkak sen bizim gözlerimizin önündesin, sözünü işitmedin mi? Bilakis Allah'ın iyiliğine ait şeyleri muhafaza, Ecir ve sevabını artırma ve indi ilahiye evrar ve azizlerin mertebesine yükseltmesiyle ilgili üzerinde olan nimetini bilirsen nice güzel sonuçlar ve ihsanlar görürsün. Allahu Teala tevfik ve hidayetin sahibidir. Allah, her şey kadirdir. Hasılı kelam Allahu Teala'nın hayatını devam ettirmene ve ibadet etmene yitecek miktardaki rızkını vermeye, dilediğini dilediği gibi yapmaya kadir olduğunu ve ihtiyaçlarının saat-ı an beanı gözettiğini yakinen bilirsen, onun ak-tealalığına ve doğru vaadine itimad edersin. Kalbin bunlarla sükuneti bulur. İbadete mani şeyleri ve sebepleri anlamadan ve kalbini bunlara takmadan kaçınırsın. Zira sebepler Allah'ın yardımı olmadan seni mustani kılmazlar. Çünkü Allah yenilecek şeyleri yemeyi ve içilecek şeyleri içmeyi kolaylaştırıyor. Sonra O bunları hazmettiriyor. Daha sonra sana kuvvet veriyor. Ağır ve yaramaz olan şeyleri de senden uzaklaştırıyor. Allahu Teala dileseydi seni bundan da mustani kılabilirdi. Bütün işler tek ve şeriki olmayan Allah'a yönelir. O halde yalnızca O'na tevekkül et. Yine böyle işlerle ilgili olan tedbiri, göğü ve yeri idare eden Allah'a bırakırsın. Yarınla ilgili olacak veya olmayacak ve nasıl olacağı belli olmayan şeylerden ilmin, fikrin ve görüşün erişemediği şeyi istemeden nefsini rahatlatırsın. Ve Allah'ın hükümlerine olur ki olur ve eğer olsaydı şeklinde itiraz etmekten alıkoyar. Çünkü bunlar da kalbi meşgul etmek, vakit zayi etmekten başka hiçbir şey yoktur. Olabilir ki bir takım işler senin beklediğin gibi olur. O zaman fikir ve tedbirdeki geçmiş şeyler ve onlar için kaybettiğin vakit faydasız boş şey, belki pişman olacağın bir hüsran, kalp meşgul ve ömür zayi edildiği için aldanmış olur. Bu manada bazı zahitler şöyle demiştir. Allah'ın takdir ve hükmü ezelde tayin edilmiştir. Öyleyse kalbini olur ki olur ve eğer olsaydından rahat bırak. ''Vakti gelince olacak olur. Cahillerse zahmet ve sıkıntı içindedirler. Belki korktuğun şey olmayacaktır. Onduğu şey de olabilir. Nefsine kısaca ''Ey nefis, Allah'ın bizim için yazdığından başkası asla bize erişmez. O bizim Mevlamızdır.'' dersin. ''O bize kafi ve ne güzel vekildir. Çünkü O kadirdir. Kudreti için nihayet yoktur. Hakimdir. Hükmü için nihayet yoktur. Rahimdir.'' rahmeti için nihayet yoktur. Bu sıfatlara haiz olan zat, tevekkül edilmeye ve bütün işler kendisine ısmarlanmaya layık olan kimsedir. O halde işlerini Allah'a ısmarlaman lazımdır. Yine her ne kadar ilmemiz keyfiyet ve sırrına erişmese bile, kalbine Allah'ın senin için takdir ettiği ve edeceği şeyin daha uygun ve daha iyi olduğunu yerleştir ve şöyle de Ey nefis! Takdir edilen şüphesiz olacaktır. Allah'ın yapacağı şeyde öfkelenme ve hayrete düşmede fayda yoktur. Zaten öfkelenmeye de gerek yoktur. Siz Allah'a Rab olarak razı olduk dediniz mi, şu halde nasıl hükümlerine razı olmuyorsunuz? Hükümetmekse rububiyetini şanı ve hakkıdır. O halde takdiri rıza göstermen lazımdır. Yine sana musibet isabet edecek ve kötü bir şey gelecek olsa, o zaman nefsini muhafaza, feryat etmemin için de kalbini edersin. Ve senden şikayet ve ıstırap meydana gelmez. Bilhassa musibetin ilk anlarında. Çünkü sabrın evtaliyetindeki durum ona aittir. Nefis ise bu gibi durumlardan hemen feryat etmeye başlar. Ve sen o zaman şöyle dersin. Ey nefis! Bu musibet meydana geldi. Onu def etmeye çare de yok. Halbuki Allah bu musibetten daha büyüklerini sana vermek suretiyle def etmiştir. Çünkü onun hazinesinde çok çeşitli belalar vardır. Bu musibetler bir gün gidip kalmayacak. Belalar yakında açılacak bulutlara benzer. Ey nefis! Az bir zaman zahmet çek ki uzun bir müddet sevinmesin ve büyük bir sevap elde edesin. Gelen belaların defledileceğini, feryat etmede feryat olmadığını ve sabretmekle beraber hakikatte musibetin kalmadığını bildikten sonra dilini istircayla, kalbini Allah katında senin için meydana gelen sevabı anlamakla meşgul eder ve Oğlul azın peygamberin ve Allah katında aziz velilerin maruz kaldıkları musibetlere karşı savrını hatırlarsın. Allah'ın yasakladığı şeylerde birçok hikmeti vardır. Allah Celle Celaluhu herhangi bir vakit şayet senden dünyayı men ederse şöyle dersin. Ey nefis! Allah halini daha iyi bilir, sonra daha merhametli ve daha şefkatlidir. Pis bir yaratık olmakla beraber köpeğin, kendisine düşman olmakla beraber kafirin rızkını Allah veriyor. Bense onun muvahit, arif kuluyum. Onun yanında bunlarla beraber bir ekmeğe musavi olmam mı? Olmamak muhaldir. Gerçekten bil ki bunu senden men etmesinde büyük bir fayda vardır. Allah yakında güçlükten sonra bir kolaylık kılar. Az bir müddet sabret ki yapacağın güzel şeylerden acayip şeyler göresin. Şairin şu sözlerini güzeldir. Rabbin yapacağını bekle. Yakında gelir. Sıkıntıdan kurtulmak için arzu ettiğin şey yakındır. Büyük bir durumla karşılaştığın zaman tasalanma. Çünkü gayb aleminde nice nice acayip şeyler vardır. Ey üzüntüsü artan kişi! Zorun arttığı zaman elem neşrah suresini düşün. Bütün bu zikir ve benzerlerini kalbinde dolaştırdığın ve bunlara tekrar ve alıştırma yaparak devam ettiğin zaman bunlar sana kısa bir müddet sonra eğer çalışkansan ve yüce bir himmetin varsa kolaylaşır. Sen şu dört büyük mani nefsinden defettin. Zahmetlerine katlandın ve Allah katında verdiği belaya sabreden, takdirine razı olan ve iş yerini Allah'a ısmarlayan mütevekkillerden oldun. Böylece dünyada nefsin için kalp ve beden rahatlığı, ahirette büyük bir sevap ve azık, alemlerin Rabbinin indinde de yüksek bir mertebe peyda etmiş olursun. O halde dünya ve ahiretin hayrı senin için toplanmış ve ibadet yolları senin için açılmış olur. Artık seni ibadetten alıkoyacak ne bir mani ve ne de bir meşguliyet vardır. O halde sen şu çetin engeli aşmış oldun. Allah'tan temennimiz odur ki hüsnü ile hepimize yardımcı olsun. Çünkü her şey onun kudretindedir. O merhametlilerin en merhametlisidir. Kuvvet ve kudret yüce Allah'tandır. Allahu Teala şöyle buyuruyor: Allah sabru sebat edenleri sever. Artık ancak Allah'a güvenip dayanın. Gerçekten iman etmiş kimselersiniz. Nefsine kısaca, ey nefis, Allah'ın bizim için yazdığından başkası asla bize erişemez. O bizim Mevlamızdır dersin. Kim Allah'a güvenip dayanırsa o kendisine yetişir. Allahu Teala, kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir kurtuluş, çıkış yeri ihsan eder. Onun hatru hayaline gelmeyecek bir cihetten de rızıklandırır buyuruyor.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 Siz Allah'ın dinine, O'nun peygamberi zişanına yardım edersiniz, O da düşmanınıza karşı size yardım eder. Mutlak ilim sahibi yalnız Allah'tır.